Merhaba, Açık Mimarlı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Bahar aylarında telefon bağlantısıyla kayıt almaya devam ediyoruz. Uzun süredir bir araya gelmek istediğimiz sevgili konuğumla birlikteyiz. Ezgi Tuncer, bugünkü konuğum. Kendisiyle yeni tamamlanan taze araştırmalarını konuşacağız. Göçmen kadınların kent deneyimleri ve kent korkuları özelinde yapmış oldukları bir uluslararası araştırma taze olarak yayımlandı. Ben de merakla bekliyorum araştırmanın bulgularını, çıktılarını kendisinden ...dinlemeyi diyeyim. Kendisini ben tanıtmak isterim. Kendisi mimar. Kadires Üniversitesi'nde öğretim üyesi, doçent doktor kendisi. Hoş geldin. Öncelikle iyi ki geldin. Uzun süredir bir araya gelelim diyorduk. Sonunda bu araştırma vesile oldu. Çok teşekkürler. Hoş bulduk Yağmur. Ben de sana davet edin için teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Oldukça verimli ve hatta ilk başta iki program mı yapsak diye düşündüğümüz bir araştırma bu. Bakalım sonrasında tekrar bir araya gelip başka veçelerinden tutarız bu göç meselesini diye kendisiyle de konuşuyorduk. Ben kısaca araştırmayı duyurmak isterim. United Kingdom Research Innovation Global Challenges Research Fund tarafından desteklenen ve London School of Economics Gender, Justice and Security Hub ...bünyesinde Türkiye, Irak, Lübnan ve Pakistan'da eş zamanlı olarak yürütülen bir proje. Uluslararası Emek Göçü'nün Toplumsal Cinsiyet Dinamikleri başlıklı ve Ezgi Tuncer Eleonor Kaufman ile birlikte yürüttü bu projeyi. Bahsetmiştik girizgahta. Biraz daha detaylı bir cümle aktaracak olursak bu dört ülkede emek göçü ve yeniden, yeniden yerleşme süreçlerini toplumsal cinsiyet açısından inceleyen bir proje oldu. Sizde Türkiye'de iki grup, iki farklı göçmen uluslararası göçmen grubu, göçmen kadınlar grubu özelinde bu eğitimli göçmen profesyoneller ve de göçmen ev işçileri odağında kent deneyimleri, kamu alan deneyimleri, kentsel hareketlilikleri nasıl özellikle sende bir mekan araştırmacısı olarak. Bu kısmına odaklanmış oldun. Hem böyle araştırmanın bulgularını konuşalım ama öncesinde de hem biraz hangi sorularla ortaya çıktı, hangi e, ana güdülerle ortaya çıktığı proje biraz onu konuşarak belki başlayabiliriz diye düşündüm. Tamam çok güzel özetledin zaten Yağmur. <gülüyor> çok teşekkür ederim benim işimi bayağı kolaylaştırdın. Şimdi ben bu ekibe katıldığımda aslında migration and displacement yani göç ve yerinden edilme e, araştırma grubunun içine katıldım. Çünkü daha önceki çalışmalarımda e, zorunlu göç, e, zorunlu göç sonrasında yeniden yerleşme hem İstanbul'da hem e, başka kentlerde yeniden yerleşme üzerine yani aslında Kürt göçmenler üzerine çalışmıştım daha çok. E, oradan bir biraz e, göç ve zorunlu göç literatürüne, literatürüyle ilişkim vardı. E, böyle bir ekibe dahil olduğumda Eda Norrkofman, e, Uluslararası Emek göçünün toplumsal cinsiyet dinamiklerini aslında belirlemişti. Yani proje başlığını belirlemişti. 2019'da biz Ocak ayından itibaren çalışmaya başladık. İçeriğini birazcık daha geliştirmeye başladık. Ben orada kent hayatını da katabileceğimizi, kadınların kentsel hareketliliğine, kamusal mekan kullanımlarına bakabileceğimizi hani geldiğim alan itibariyle önermiştim. O yüzden araştırma aslında sadece göç nedenleri veya göç süreçlerini etkileyen toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri değil, aynı zamanda sonra e, geldikleri ülkelerde, e, kentlerde yaşadıkları kentlerde yerleşme süreçlerini ve kent yaşamlarını, yani gündelik e, hayat pratiklerini de kapsayan, e, ama bun, bütün bunları yönlendiren toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine bakmak olarak e, aslında amacının hani bu şekilde oluştuğunu söyleyebilirim. Yani aslında amaç ya da soru diyelim araştırma sorusu e, göçmen kadınlar özellikle de hani Türkiye'deki İstanbul'daki kadınların yaşadığı toplumsal cinsiyet problemlerinin dışında toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerin dışında göçmen kadınlar neler yaşıyorlar? Yani yerleşme süreçlerinin başından hani bugüne kadar hem ev hem iş çevrelerinde, hem sosyal hayatlarında, hem kamusal mekanda e, neler yaşıyorlar? Çünkü e, zaten hani e, bilebileceğiniz üzere Türkiye'de yaşayan birçok kadının yani bütün varlık alanlarını kaplayan bir toplumsal cinsiyet eşitsizliği problemi var. Yani bunu inkar edemeyiz zannedersem. Birçok iyileştirme çalışması yapılmasına rağmen hala bir takım eşitsizlikler yaşıyoruz. Göçmen kadınların deneyimi katmerleniyor. Burada senin de bahsettiğin gibi hem yüksek eğitimli, profesyonel meslek gruplarında çalışan kadınlarla görüştük. çünkü. Bu kadınların daha çok imtiyazlı olduğu, daha sanki beyaz bir göçmen grubu olduğu, daha makbul bir göçmen grubu olduğu algısı var hepimizde. Zira diğer göçmenlere baktığımızda veya mültecilere baktığımızda tabii ki yaşam koşullarının çok daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ama iş çalışma koşullarına geldiğinde veya mahalleyle olan ilişkiye geldiğinde ya da kamusal mekanda herhangi bir kadın olarak... Ee, yaşam koşullarına geldiğinde e, aslında ister eğitimli olsun, ister çalışma izni olsun, ister oturma izni olsun hiç fark etmiyor. Bütün kadınlar üç aşağı beş yukarı Türkiye'de İstanbul'da e, benzer problemleri yaşıyorlar. O yüzden e, hem literatürdeki eksikliğe dayanarak biz profesyonelleri bu grubun içerisine kattık, yani araştırma grubumuzun içerisine kattık. E, hem de e, aslında imtiyazı olarak algılandıkları için. E, Onların da yaşadığı bir takım problemler olduğunu ortaya koymak istedik. İkinci grubumuz senin de söylediğin gibi ev işçileri. Aslında ev işçilerine, göçmen ev işçilerine odaklanan çok sayıda çalışma var Türkiye'de. Ama çoğunlukla çalışma koşullarına odaklanmış çalışmalar bunlar. Biz Bizim buradaki bakış açımız ya da, ya da benim geldiğim eğitim ve pratik alanının yönlendirmesiyle kent hayatındaki... Yaşam dinamiklerine de bakmak aslında bizim çalışmamızı bu grubun içerisinde birazcık daha farklı bir noktaya koyuyor. Umarım hani bizim de literatüre bu şekilde katkımız olacaktır diye düşünüyorum. Evet gayet güzel bir çerçeve çizmiş oldun. Nasıl çıkış noktaları vardı? Projenin araştırma soruları nelerdi üzerine? Yani bahsettiğin gibi hem yüksek eğitimli göçmen profesyoneller daha böyle kamu, kamuda, kamuoyunda ekspat olarak tabir edilen bilinen kadın grubu üzerine çalışıyorsunuz. Hem de göçmen ev işçilerinin burada bir ikinci grup olarak ilgilendiğiniz, araştırdığınız saha çalışmasını yürüttüğünüz bir grup olarak alıyorsunuz. Tabii şunu vurgulamakta fayda var. Kendi içinde homoğazan Omojen bir grup olarak da bu iki grup üzerinde çalışmıyorsunuz. Farklılıklar da gösteriyorlar ki bunu önümüzdeki dakikalarda konuşuruz diye ben düşünüyorum. Buradan biraz böyle sen ipuçları verdin gerçi çerçeveniz çizerken ama metodolojinizden ve biraz da saha süreçlerinden bahsedebilir misin? Ne kadar sürdü? Nasıl yaklaştınız? Nasıl veri çalışmalarını yaptınız? Saha nasıl ilerledi? Hı -hı. Tamam, burada tam da böyle metodolojiye ve sahaya geçmeden önce senin de söylediklerinden aklıma gelen bir şey daha var, onu da söyleyeyim. Şimdi vasıflı göçmen deniyor, yüksek eğitimli göçmenleri veya yüksek vasıflı olarak tanımlanıyorlar, high skill diye. OECD tanımlıyor bunu, biz tanımlamıyoruz. Üniversite mezunu olan, en az üniversite mezunu olan kişileri yüksek vasıflı diye tanımlıyor, lise mezunu olan kişileri vasıflı diye tanımlıyor. Şimdi bu tanımlarda tabii ki çok tartışma yürütülebilir. Çünkü hiç eğitimi almadığı halde çok önemli vasıflara sahip, becerilere sahip insanlar var. O yüzden de biz de burada ne söyleyeceğimizi yani tereddütle karşıladık. Ama şimdi ben yüksek eğitimli diyorum fakat ev işçilerinin içinde de yüksek eğitimli kadınlar var. Onlar da burada vasıfsızlaşma yaşıyorlar. B-skilling denen bir süreç geçiriyorlar burada. O yüzden de zaten araştırmanın tam da kesişim noktası bu oldu. Bizim için çok ilginç oldu bu. Ve literatüre baktığımızda ev işçilerine dair, göçmen ev işçilerine dair evet çok çalışma var ama vasıfsızlaşmalarıyla ilgili çok az çalışma var. Çünkü genellikle eski Sovyet ülkelerinden geliyor bu kadınlar. Çoğunlukla da eğitimsizmiş gibi algılanıyorlar ya da vasıfsızmış gibi algılanıyorlar. O yüzden de aslında bu profesyonel meslek grubunun içerisine dahil edilmeselerde yani ev ve bakım işçiliği profesyonel meslek gruplarına dahil edilmiyor ama ona dahil edilmeselerdi aslında onlar da yüksek eğitimliler. Yani bu kadınların içerisinde yaklaşık 4-6 kişi lise ve üniversite mezunuydu ve kendi ülkelerinde profesyonel mesleklerine devam ediyorlardı. E, fakat bu kesintiye uğradı ve buraya gelip ev işçisi oldular. Önce bunu bir söyleyeyim. O yüzden e, kavramlarda gerçekten tartışılması gereken bir sürü şey var. Hani o dip notları vermeden geçemeyeceğim. Saha çalışmasına gelince aslında tabi pandemi denk geldi. Biz Ocak 2020'de başladık bu projeyi resmi olarak. Dediğim gibi Eleanor Kofman ve ben yürütücülüğünü üstlenmiştik bu projenin. Türkiye Ayağı'nda ben ve Zeynep Eren Benli Soy birlikte çalıştık. O da doktora sonrası araştırmacısı, araştırma partnerimdi. Biz İstanbul Ayağı'nda bu çalışmayı yaparken ben daha çok bireysel görüşmeleri yürüttüm. Yani hem profesyonellerle hem de ev işçileriyle. Zeynep de daha çok aslında STK'larla görüştü. Uluslararası bir takım örgütlerle veya kuruluşlarla görüştü. Mesela çalışma örgütünün, Uluslararası Çalışma Örgütünün Ankara ofisiyle ya da Birleşmiş Milletlerin Ankara ofisiyle görüştü. Yani Türkiye ofisiyle görüştü. Bu şekilde bir iş bölümümüz vardı. Ocak 2020'de dediğim gibi başladık bu projeye. Tam literatür tarıyor Önce bir literatür taraması yapıp sorunları ortaya koyup açıkları görmek istiyorduk ve nereden katkı yapabileceğimize bakıyorduk. Tam o sırada Mart ayında senin de bildiğin gibi yani herkesin bildiği gibi pandemi diye bir şey girdi hayatımıza ve biz görüşmeleri hep hani yüz yüze ve dışarıda yapacağımızı hayal ediyorduk. E, fakat pilot görüşmelerimizi ancak yüz yüze yapabildik yaz ayında başladık Temmuz'da. Daha sonra işte Eylül-Ekim gibi tekrar kapanmalar olmaya başladığında ben görüşmelerin bir kısmını yüz yüze yap, yaptım. Ama büyük bir çoğunluğunu aslında şu anda yaptığımız gibi e, yani şu anda görüntülü e, konuşmuyoruz ama çoğunluğunu Zoom üzerinden veya WhatsApp üzerinden görüntülü konuşarak Yaptım. O yüzden de aslında araştırmanın bir takım kısıtları oldu. Bizim bu iki grubu odaklanmamızın ana sebeplerinden bir tanesi, evet literatürde e, profesyonel meslek gruplarına veya yüksek eğitimli gruplara çok fazla bakılmadığını gördük. Özellikle küresel kuzey ülkelerinden küresel Güney ülkelerine gelen e, kadınların göçmen kadınların göçü biraz daha az e, inceleniyor global literatürde. Özellikle güney güney göçü ise bunun epeyce dışında kalıyor. Yani eğitimli güney güney göçü iyice az bir çalışma grubu. O yüzden de bunun önemli olduğunun farkındaydık. Fakat bir yandan da pratik sebepler de vardı. Ben yaşadığım mahalle nedeniyle aslında çok sayıda uluslararası bir çevrem var. Çok kolaylıkla ulaşabildiğim bir gruptu bu grup. Ve biraz pandeminin de yönlendirmesiyle aslında bu grup Bizim için çok kolay ulaşılabilir. Literatürde de zaten çalışma eksikliğini gördüğümüz ve içine katmak istediğimiz, yani çalışmamızın içine katmak istediğimiz bir gruptu. O yüzden onlara odaklandık. Ev işçileri de, özellikle yatılı ev işçileri de kolaylıkla ulaşabildiğimiz, ondan görüşme yapabildiğimiz bir gruptu. Onlar daha çok telefon, WhatsApp üzerinden yaptıklar. Profesyoneller ya da işte beyaz yakalılar evden çalışırken bilgisayarlarından, yani laptoplarından kolaylıkla Herkesin Zoom kullandığı bir dönemde kolaylıkla görüşme yapabildiler. O yüzden hani hem biraz koşullar bizi buna yönlendirdi. Çünkü bunun dışında seks işçileriyle görüşmeye başlamıştık. Bir işçiyle görüştük. Daha sonra ticaret yapan bir kadınla görüştük. Tam böyle hani yemek sektörüne, restoranlara girecektik. Ya da masaj, estetik, konaklama sektöründeki kadınlara ulaşmaya başlamıştık ki hani bunların hepsi kapandı. Aslında... Bizim istediğimiz şey e, sektörel çeşitliliği e, içeren bir çalışma yapmaktı. Yani çok daha geniş bir sektörü taramaktı. Fakat e, bu iki gruba odaklandık. Yani bu biraz pandemi koşullarından kaynaklandı. Ama e, böyle de olması aslında çok işimize yaradı. Çünkü e, göçmen ev işçilerinin dediğim gibi kent hayatına bakma fırsatı bulduk. Yani hem e, pandemi öncesi hem pandemi sonrası hem pandemi koşullarının içerisinde çalışma hayatları nasıl dönüştü. Nasıl eve kapandılar bunları da yaşamış görmüş olduk. Hem de aslında profesyonellerin de daha az sayıda çalışma yapılmış olması yani onlar üzerine bizim de işimize yaramış oldu. Böylece şeyi özetlemiş olayım hani metodoloji biz onlarla derinlemesine görüşme yaptık. Yaşadığım mahalle dolayısıyla ve hani arkadaşlarım dolayısıyla hani içinde olduğum network dolayısıyla Gözlemleme imkanım da oldu tabii ki hani birçok sosyal grupla etkinliğe katıldım ama zannedersem pandemi koşulları daha elverişli olsaydı veya pandemi diye bir şey yaşamasaydık eğer zannedersem daha fazla yerinde katılımlı gözlem yapabilirdik. Daha fazla mekansal analiz yapabilirdik. Biraz o kısımlar eksik kaldı. Hani metodolojisinden böyle bahsedeyim. Evet, bir araştırmanın yapılmış bir araştırmanın bir güzelliği de bu kapsamı çerçevesinde yer açamadıklarına olası yolları bu şekilde işaret ediyor olması. Buradan bulgularınıza ben geçmek istiyorum. Özellikle bu iki gruba nasıl hem de bazıları sizin elinizde olmayan sebeplerle odaklandığınızdan bahsetmiş oldun. Kadınlar, göçmen kadınlar, uluslararası göçmen kadınlar nasıl kenti deneyimliyor? Yani bir mekan araştırmacısı olarak sizinin bu saha çalışması sonunda ulaşmış oldukları neler oldu? Kentteki hareketlilikleri nasıl? alanları nasıl kullanıyorlar? Biraz bunlarda da derinleşebilir miyiz? Hı hı, tabii ki. Ee, yani biz bu soruları sorarken özellikle de pandeminin en e, yoğun yaşandığı dönemde hep pandemi öncesi hayatlarından bahsetmelerimiz. Fakat e, biraz daha hani ıı, şartlar hafiflediğinde, karantinalar bittiğinde e, tabii ki hani gündelik şu anki e, hayatlarından da vasiteler yani biraz pandemiden önce şu şimdi gibi konuşmalarımız oldu. şöyle bir özetleyebilirim. Aslında görüşmeci gruplarımızın yani dediğim gibi göçmen ev işçileri çoğunlukla eski Sovyet cumhuriyetlerinden gelen kadınlar. yaşları da hani 40 üstü diyebilirim. 15 senedir burada yaşayan da var, daha az süredir burada yaşayan da var. Diğer grup ise yani yüksek eğitimli profesyoneller dediğimiz grup çoğunlukla eğitim, medya, bilgisayar, teknoloji gibi sektörlerde çalışıyorlar. Ya Kuzey Amerika'dan, Avrupa ülkelerinden ya da aslında Orta Doğu ülkelerinden gelen kişiler bunlar. E, yaklaşık işte 2 ile 15 yıl arasında burada yaşıyorlar. Onların da yaşları yani 22'den 42'ye kadar çeşitlilik gösteriyor. E, kimileri e, öğretmenlik yapıyorlar. Yani İngilizce öğretmenliği yapıyorlar. Kimileri akademisyen, kimileri medya çalışanları, çevirmenler, STK çalışanları. E, diğer grupta zaten e, büyük çoğunluğu yatılı, bakıcı, bakım işçisi, bazıları da gündelik işçiler, yani gündelik temizlik işçileri. Yani öncelikle belki biraz göç sebeplerinden bahsedeyim. Yani kuzey ülkelerinden, küresel kuzey ülkelerinden gelenlerin çoğu güvencesizlik ve geleceksizlik sebebiyle buraya geliyorlar. Türkiye çalışmak için uygun yerlerden bir tanesi. Eski Sovyetlerden gelenler çoğunlukla ekonomik çöküş ve işsizlik dolayısıyla geliyorlar. Bir kısım daha iyi bir eğitim almak için geliyor. Daha yüksek ücretli iş, işler alma olasılığı olduğu için geliyor. Bunların içinde tabii ki emek gücü diyoruz ama aslında evlilik, yaşam tarzını değiştirme gibi sebepler de e, bunlara e, yancılık edebiliyor. E, bazı insanlar politik baskı İslami rejim uygulamalarından kaçarak geliyor. Özellikle İran'dan gelenler. E, tabii Suriye'den gelenler de savaştan, çatışmalardan kaçtıkları için geliyorlar. Yani biraz burada göç sebeplerini iç içe geçtiğini görüyoruz. Biz bir de bunun arkasında hani ekonomik temelli gibi görünüyor hep emek gücü. Ee, hep öyle anlatılıyor, algılanıyor. Ama işte dediğim gibi yancı sebepler var. Bunun arkasında özellikle toplumsal cinsiyet eşitsizlikleriyle ilgili durumlar var mı diye baktığımızda genellikle küresel güney ülkelerinden gelenlerin daha fazla e, toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlik yaşadıkları için arkada gizli sebepler olduğunu gördük. Yani bu bize aslında emek göçünün de arkasında böyle sebepler olduğunu gösteriyor. Ee, sadece çalışmak için insanlar ülkelerinden ayrılmıyorlar. Bir yandan e, cinsel tecavüz, taciz veya şiddet yaşadıkları için, bir yandan alkolik ya da şiddete meyilli eşlerden kaçmak için, bir yandan kısıtlı mekansal erişimleri oldukları için de aslında göç ediyorlar. Ee, sonrasını anlatayım. Özellikle kent e, boyutunu anlatayım. Yani kent hayatlarını ve Kamusal mekan kullanımlarını anlatayım. Ee, özellikle eğitimli grupların e, bir büyük bir çoğunluğu aslında kentte e, gayet yüksek hayal keregitliliklere sahipler. E, yani İstanbul onlar için kısıtlayıcı bir yer değil. E, çoğunun da aslında yaşama sebebi yani burada yaşama sebebi İstanbul'u çok sevmeleri. Fakat buna rağmen kamusal alanlarda, toplu taşımalarda, taksilerde e, büyük bir çoğunluğu sözlü fiziksel veya cinsel tacize maruz kalmış ne yazık ki. Bir yandan da şundan da çok bahsedenler oldu. Türkiye'deki kültürel farklılıklar, dışlayıcı tutumlar yani çoğu zaman kendilerini dışarıda hissetmelerine yol açmış. Mesela bir tane örnek edelim. Medya sektöründe çalışan bir kadın Türkiye hakkında ne zaman yorum yapsa sen Türkiye konseptini bilmezsin. Yani sen yorum yapma denmiş. Ya da Amerikalı bir kadın yine iş yerinde hem kadınlarla hem erkeklerle eşit mesafede ilişki kurduğu için erkeklere bu biraz fazla samimi gelmiş ve Flörtöz olarak algılanmış yani hayperseksüel olarak, hiperseksüel olarak algılanıyor bir grup kadın. Çoğu da aslında yabancı kadınları Türkiye'de ne yazık ki özellikle de bir kısım erkek aptal, kolay sömürülen hiperseksüel olarak algıladığı için maalesef kadınlar sosyal ilişkilerinde yerel gruplardan uzak duruyorlar. O yüzden de hep uluslararası çevrelerde kalmayı tercih ediyorlar. Sen biraz önce ekspat dedin. Yani bu grup, bu konuştuğumuz insanların arasında evet ekspat diyebileceğimiz kişiler var. Çünkü ekspatlar genellikle e, yaşam tarzı değişikliği için e, yolculuk ediyorlar. Yani bir sene bir yerde kalıyorlar, iki sene başka bir yerde kalıyorlar, çalışıyorlar. E, deneyim arıyorlar çünkü yani farklı farklı deneyimler. Özellikle de Amerikalılar bunu çok yapıyor. E, yani backpacking diyorlar, işte sırt çantasıyla Avrupa'ya gidiyor, Avrupa'dan buraya geliyor. İş bularak tabii ki hep, e, geçişler yapıyorlar. E, fakat bunun dışında yerleşik gruplar var. Yani aslında biz hep onları expat diyoruz ama expat değiller. Hatta kızıyorlar expat Çünkü burada yaşıyorlar ve bizden biriler. Yani e, bu mahallede yaşıyorlar. Kimileri Türkçe öğreniyor, bayağı yerleşiyor buraya. Kimileri hiç Türkçe öğrenmiyor. International, uluslararası gruplar içerisinde kalıyorlar ama yine de expat değiller. Yani expat gelmesinden e, rahatsız oluyorlar. Onun dışında... E, aslında şöyle bir ayrım yapabilirim iki grup arasında temel olarak. Kuzey ülkelerinden yani küresel kuzey ülkelerinden gelen eğitimli kadın grupları daha, kadın, kadınlar daha doğrusu daha tekil ve bağımsız bireyler olarak e, yolculuk ediyorlar. Yani daha e, bağımsız ve daha tekiller aslında. E, fakat diğer gruplar birazcık daha e, ulus ötesi etnik topluluklarla birlikte hareket ediyorlar. Yani geldikleri yerlerden aslında akrabaları, komşuları onları bir takip ediyor veya eski eşleri veya e, hala evli oldukları eşler onları uzaktan kumanda gibi takip ediyorlar. Yani mesela bir kadın şöyle bir şey anlattı işte bir el işçisi e, neredesin diye eşi arıyor ve videoları arıyor özellikle ve e, etrafı göstermesini istiyor. Yani o kadın tek başına buraya gelse bile, tek başına çalışmaya buraya gelse bile e, bağımsız bir özne olarak belki tanımlayamayabiliyoruz. E, yani buradaki Ulus ötesi, etnik gruplar da aslında yani kümelenen, bir takım mahallelerde kümelenen etnik gruplar da aslında bir e, mahalle baskısı diyebileceğimiz bir şey yaratıyorlar bu kadınlar üzerinde. Özellikle ev işçileri üzerinde. Ama diğerlerinin biraz daha tekil, bağımsız olduklarını söyleyebilirim. Bu da tabii ki kent hayatına yansıyor. Yani kenti kullanma biçimlerine yansıyor. Yani e, bir grup kadın e, istediği yerde yiyip içerken bir grup kadın... Çıkmayayım söz olur, gece çıkmayayım işte laf ederler ya da e, birisi görür yanlış anlar gibi e, sebeplerden dolayı çıkmayabiliyor dışarıya e, ya da fazla çıkmayabiliyor öyle söyleyebilirim. E, onun dışında... E, aslında kentte sosyal olarak aktif ve hareketli olmalarına rağmen bu e, özellikle küresel kuzeyden gelen yüksek eğitimli profesyonel hani e, çok fazla tanım e, söylüyorum. E, o, hareketli olmalarına rağmen aslında dini pratiklerden ve ritüellerden de kaçıyorlar. Yani e, sonuçta Türkiye Müslüman bir ülke olarak biliniyor dışarıdan e, ve Müslüman pratiklerin hani çok e, e, hayatı, günlerik hayatı etkileliği e, düşünülüyor ilk başta. E, ve bunun çok fazla e, örgütlendiği mahallelerde e, gez, gezmekten veya oraları gittiklerinde kıyafet kodları üretmekten rahatsız oluyorlar ya da oralarda laf yemekten rahatsız oluyorlar. O yüzden de çoğunlukla daha e, liberal ya da seküler diyebileceğim, e, tabii bunu da nasıl söylersin, yani bunu da nasıl etiketlersin, hani o da bir mesele ama e, kentteki görsel algıdan bahsedebilirim bunu söylerken. E, daha seküler yerleri tercih ettiklerini söyleyebiliriz. Bu da böyle bir mekansal toplumsal ayrışmaya katkı sunuyor diyebilirim. E, çünkü çoğu e, söz ve fiziksel e, taciz yaşamış yaşadıkları yerlerden de bahsettiklerinde hepsinin en nefret ettiği yer Fatih oluyor. Yani hep bana <gülüyor> Fatih'e gitmem. Fatih'ten nefret ediyorum. Oraya gittiğimde şöyle bir şey başıma geldi diye anlattıkları e, sanki böyle söz birliği yapmış gibi e, gitmekten en rahatsız oldukları kentte kendilerini en güvendik hissetti medikleri yer olarak Fatih'ten bahsediyorlar. Fakat tabii bu durumda yine hani sen de dedin ya homojen bir gruptan bahsetmiyoruz. Yani e, bazı kapalı kadınlar da e, tam da Fatih'te oldukları için çok mutlu oluyorlar. Çünkü onlara da Türkiye, mesela bir Suriyeli kadına Türkiye e, fazlasıyla liberal, fazlasıyla seküler bir ülke olarak e, görünüyormuş eskiden. Buraya geldiğinde ve hijab giyen kadınlar gördüğünde, e, çarşaf giyen kadınlar gördüğünde çok mutlu olduğunu ve kendini evinde o evinde hissettiğini söyledi. Ama buna karşılık bir başka İranlı kadın, yani Türkiye'nin İran'a benzemesini istemiyorum. Ben böyle görüntüleri tercih etmiyorum. O yüzden de oralara gitmiyorum diye. Yani kendilerini aslında sınırladıkları veya hareketliliklerini sınırladıkları nokta tam da bu nokta gibi algıladım. Bir de bunun yanı sıra Lübnan'dan gelenler, Ermeni cemaatin içerisinde daha rahat ettiklerini söylediler. Veya Ermenistan'dan gelenler buradaki, Türkiye'deki, İslam'daki Ermeni cemaatinin yaşadığı yerlerde daha rahat hissettiklerini söylediler. O da mesela kentteki sosyalleşme, barınma seçeneklerini etkileyen bir durum. Buna karşılık ev işçilerinin durumu şöyle, yani özellikle yatılı olanlar hem çalışıyorlar ve hem de o çalıştıkları yerin içerisinde barınıyorlar. Yani çalışma ve evleri aynı. Çalışma mekanları ve iş, iş yerleri aynı. Çoğunluğu gündelik hayatlarında tabii ki alışverişe çıkıyorlar, farklı yürüyüşe çıkıyorlar. Eğer yaşlılara bakıyorlarsa onları yürüyüşe çıkartıyorlar. Yani mahalle çevresinde dolaşıyorlar ama tek başlarına bir yerlere gitmeleri bazıları için çok mümkün. Bazıları gezmeyi seviyorum diyor ve ücretsiz her şeyi yapmaya çalışıyorum diyor. Fakat birçoğu da biraz önce bahsettiğim baskı unsurundan dolayı çok da fazla çıkmak istemiyor. Bazılarını da yasa dışı olmak ya da hani vizesi bittiği halde burada kalmak, işte bir takım polis noktalarından geçerken sürekli kimliklerinin kontrol edilmesi, bu gibi şeyler çok fazla hareket etmemelerine neden olabiliyor. Tabii ki bütün bu kadınların hepsinde gece kentte yürüme korkusu var taksilerde özellikle başlarına gelen şeylerden, otobüslerde özellikle başlarına gelen şeylerden bahsediyorlar ve o yüzden birçoğunun aslında hareketliliğinin bu sebeplerden dolayı kısıtlandığını anlıyoruz. Evet bahsettiğin gibi hem göçmenlik halleri hem kadınlık hallerinden öte göçmen kadınlık hallerine dair onların kent korkularına dair kentsel hareketliliklerine e, kentsel mekanın üretimine nasıl bir katkıları olduğuna dair de çok şey söyleyen çok verimli bir araştırma. E, bir yandan da bu araştırma başka bir araştırma doğurdu değil mi? Evet şimdi TÜBİTAK bin bir projesi e, yürütmekteyim. Kentli Mimarlık Programı'ndan da bursiyerlerim var. Yani programa gelen aslında bütün araştırmacılara aldığımız bu araştırma projelerinde yer vermeye çalışıyoruz. Şimdi aslında eğitimli, yüksek eğitimli kadınlara, yani profesyonel sektörlerde çalışan kadınlara, göçmen kadınlara odaklanan, yeni bir proje yürütmeye başladım. Evet, tüm ekibe kolay gelsin diyorum. Belki sonrasında bir programla da konuşuruz bir araya gelip diyeyim. Aynı zamanda da bu projeyi uluslararası emek göçünün toplumsal cinsiyet dinamikleri projesi üzerine daha detaylı bilgi edinmek isterseniz de Aradamento Mimarlık Dergisi'nin eli kulağında veya siz bu programı dinlerken yeni yayınlanmış olan sayısında Ezgi Tuncer'in bu konu hakkında daha detaylı tartıştığı bir makalesi de yayınlanacak diyeyim. Ve çok teşekkürler sevgili Ezgi Tuncer. İlk Geldim, paylaştın. Ben de çok teşekkür ederim Yağmur Yıldırım. Başka programlarda görüşmek üzere. Açık Mimarlı dinlediniz. Hoşçakalın.